Merhaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yaptırılan gıda denetimlerinde piyasada satılan bazı fındık ezmelerinde GDO'lu soya ortaya çıktığı iddia edildi. Bunun üzerine Greenpeace, acilen GDO ithalatı başvurularının geri çekilmesi çağrısında bulundu. Greenpeace, Akdeniz'den yapılan açıklamada Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu'nun 29 adet gıda üretiminde kullanılmak üzere GDO ithalatı başvurusu karar aşamasında beklerken bu olayın yaşanması İthalata izin verilmemesini gerektiriyor. Aksi halde gıda güvenliğimizi tamamen kaybedecek ve ne yediğimizi, içtiğimizi bilemeyeceğiz denildi. GEDO İtalya için başvuran TGDF'nin bileşenlerinden şekerli mamuç sanayicileri Derneği'ne üye olması da dikkat çekici bir ayrıntı olarak nitelendiriliyor. Türkiye'nin iklim değişikliği ikinci ulusal bildiriminin hazırlanması projesi kapsamında yapılan iklim değişikliği farkındalık düzeyi araştırması tamamlandı. Yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan araştırma, iklim değişikliği konusunda toplumun farkındalık düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. İklim değişikliği denildiğinde akla gelen %40 oranında mevsim değişikliği geliyor. Bunu sırasıyla kuraklık, susuzluk ve hava şartlarının bozukluğu takip ediyor. Görüşülen kişilerin sadece %13'ünün iklim değişikliği ile ilgili herhangi bir fikri bulunmuyor. Üniversite mezunları iklim değişikliğini ozon tabakasının delinmesi ve küresel ısınmayı ile ilişkilendiriyor. Araştırmaya katılanların %34'ü iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ileride yaşam tarzını değiştirmek zorunda kalacağını, %23'ü iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ileride yeni teknolojiler üretileceğini düşünüyor. Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda, Fukushima felaketinden sonra kapatılan nükleer reaktörlerden ikisinin yeniden çalıştırılması gerektiğini söyledi. Japonya'nın batısındaki Ohi nükleer santralindeki iki reaktörün güvenli olması için gereken önlemlerin, Artık alındığını savunan Başbakan Yoshihiko Noda, Japonya'nın elektriğinin %30'unu sağlayan tüm reaktörler durdurulur ya da hareketsiz bırakılırsa Japon toplumu yaşayamaz dedi. Söz konusu reaktörlerin bulunduğu Fukui bölgesinin valisi onaylarsa bu konudaki resmi kararı gelecek hafta verilecek. Fukushima felaketinden sonra Japonya'nın bütün reaktörleri kapatılmıştı. Başbakanın açıklamasının ardından Tokyo'da düzenlenen protesto gösterilerinde yeniden çalıştırmaya hayır yazılı pankartlar görüldü. Japonya verimlilik sayesinde 54 nükleer santrali olmadan devam edebilirken Türkiye'de hükümet yenisini yapmaya çalışıyor. Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom'un başkan yardımcısı Alexander Medvedev, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Dünya Doğalgaz Konferansı'nda çarpıcı bir öneride bulundu. Medvedev, petrol fiyatlarındaki dengesizlik ve doğalgazın ucuzlaması gibi nedenlerle doğalgaz fiyatlarının belirlenmesi sisteminin değiştirilmesi gerektiğini Doğal gaz fiyatlarının belirlenmesinde yenilenebilir enerjilerin alternatif bir kaynak olarak kullanılabileceğini söyledi. Bir Alman güneşi paneli üreticisi Avrupa'da Çinli güneş paneli üreticilerine karşı anti-dumping davasının açılabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan süreci başlatan oluşumun liderliğini yapmış olan şirket, aynı konuda henüz Avrupa'da dava açılması için herhangi bir gelişimde bulunmadıklarına fakat sürecin, Avrupa Birliği ülkelerinden biri tarafından veya Avrupa Komisyonu tarafından başlatılabileceğini söyledi. Çinli firmalardan gelen rekabet sonucu özellikle Almanya'da neredeyse bütün güneş enerjisi şirketleri maliyetlerini kısmak için son 2 yılda işçi çıkarmış, birçok büyük şirket önemli zararlar yaşamış, hatta iflaslar gerçekleşmişti. Çin ucuz güneş enerjisi paneli üretimine hakim olmak üzere. Danimarka'da ise İklim ve Enerji Bakanı Martin Lidegaard, ülkesinin enerji planını gerçekleştirebilmek için Türk yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu belirtti. 8 yıl içinde ülkenin enerji ihtiyacının %50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacaklarını söyleyen Danimarkalı Bakan, Avrupa'nın en ciddi enerji planını oluşturduk ama bunu tek başımıza yapamayız, Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var dedi. Bakan Lidegard, ülkesinin enerji tasarrufuna katkıda bulunmak için bakanlık binasına ve parlamentoya bisikletle gidip geldiğini de söyledi. Darısı bizim parlamenterlere. Köşe yazarı Mehveş Evin son yazısında tabiatı ve biyolojik çeşitliği koruma kanunu tasarısının bir felaket anlamına geldiğini yazdı. Evin bu tasarıda korumama ve kollamama ana motivasyonu olduğunu belirterek okulda doğal kaynaklar olarak öğretilen her şeyin artık ekonomik kaynak olarak yer aldığına vurgu yaptı. Evin Türkiye'de 1876 türün yok olma tehlikesi altında olduğunu ancak insanımızın özellikle şehirde yaşayanların bana ne dediğini, oysa bu gelişmelerin herkesin hayatına etki edeceğini yazdı. Mehveş Evin tasarının kötü kullanımına açık olduğunu, Milli Park Doğal Sit ve Özel Koruma Bölgelerinin yatırıma açılacağını ve korunmasının mümkün olamayacağını, bilim ve meslek örgütlerinin de tamamen sürecin dışında bırakıldığını yazdı. Buna rağmen herkese biz yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.